Benim küçük kızım mesela namaz kırarken az önceki Suriye benziyor ama şimdi daha biraz daha farklı. Evet. Şimdi benim küçük kızım işte namaz kırarken namazda açılmaması gereken yerlerimizi açıyor. İşte nasıl namaza devam edelim, kapatalım mı? Hemen, hemen kapatıp devam edeceksiniz. Yani bir hüküm miktarı açık kalırsa avrat Mahalli'niz yani hanımların elleri yüzü ve ayakları dışındaki bütün bedeni, saçları vesairesi avret mahalli sayılır Namazı örtülmesi gerekir. Çocuğunuz açarsa hemen örteceksiniz. Örterseniz bir şey olmaz namazınız olur.